Yıldızların izinde hazırlayan mutlu Doğan seslendiren Mustafa Aygün. Rubeiyi binti Muaviz radıyallahu anh. 2. Akabe Akabebiyatında bulunan ve Bedir Savaşı'nda Ebu Cehil'i yaraladıktan sonra şehit düşen Muavvis ile oğullarından Ümmü Yezid bin Kaysın evliliklerinden dünyaya gelen Rüveyi binti Muavvis radıyallahu anha Hazreç kabilesinin Neccaroğulları kolundandır. Genç yaşta Müslüman olan Rüveyi radıyallahu anha Hudeybiye'de Resul-i Ekrem'e biat etti. Allah Resulü ile birlikte çeşitli gazvelere katıldı. Askerlere su taşıma, yaralıları tedavi etme ve Medine'ye intikallerini sağlama gibi hizmetlerde bulundu. Allah Resulü'nün akrabaları sayılan Beni Necardan Neccardan olduğu için Resulullah Rübeyyi radiyallahu anh'la yakından ilklenirdi. Kendisinin haber verdiğine göre evlenti gecenin sabahında onu ziyarete gelen Resulullah Yatağının başucunda oturmuş ve kızların def çalarak Bedir günü şehit edilen babası ve diğer yakınları için söyledikleri adları dinlemiştir. Bu sırada okuyuculardan birisinin aramızda yarın ne olacağını bilen bir nebi var demesi üzerine ona böyle söylememesini ve daha önce okuduğu şiirlere devam etmesini tavsiye etmişti. Yine Rübeyyi radıyallahu anh'ın rivayetine göre evine rasûl Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin geldiği bir gün ona bir tabak hurma ikram etmiş, bundan memnun kalan Rasulullah kendisine zinet eşyası hediye etmiştir. Rübeyyi binti Muavviz radıyallahu anh'a zaman zaman evini ziyaret eden rasûl Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin orada abdest alıp namaz kıldığını, hazırladığı yemeklerden yediğini, nasıl Abdes aldığını çok yakından gördüğünü söylemiş. Bu sebeple Abdullah bin Abbas radıyallahu an gibi sahabiler, Ali bin Hüseyin Zeynel Abidin radıyallahu an gibi tabiiler bu konularda tereddüt ettiklerinde veya ihtilafa düştüklerinde onun görüşüne başvurmuştu. Rubeyyi radıyallahu anha Allah Resulü'nün şimalinden bahsetmesini isteyen Ammar bin Yasir'in torunu Ebu Ubeyde bin Muhammed'e, ''Eğer onu görseydin, doğan bir güneş gördüğünü sanırdın.'' demişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde, çocukların oruca nasıl alıştırıldığını anlatan Rubeyyi radiyallahu anha, karınları acıkıp yemek istediklerinde, onları mescide götürdüklerini, orada kendilerini günden yaptıkları oyuncaklarla oyalamak suretiyle iftar vaktine kadar meşgul ettiklerini anlatmıştı. Leys oğullarından İyas bin bukeyr ile evlenen ve ondan Muhammed isimli bir oğlu dünyaya gelen Rubeyyi radıyallahu anh'ın hicretin 70. yılından sonraki bir tarihte vefat ettiği biliniyor. Hadis rivayetleri kötü bir Sitte'de yer alan Rubeyyi radıyallahu anh'dan Taberani bir kısmı mükerrer olmak üzere 32 rivayet nakletmiştir.